Şal içeriye girince onları uyandırmadı. Son seferdi bu. Karısına veda etmeye gelmişti. Kokulu otların dumanı hala tütüyor, mavimsi bir buğuyu andıran dumanlar pencerenin kıyısından içeri giren sislere karışıyordu. Gökte birkaç yıldız vardı. Gece tatlıydı, hoştu. Şamdanların momu kocaman damlalar halinde, yatağın çarşafları üzerine düşüyordu. Şarl şamdanların sarı alevlerinin ışıltısında gözlerini yorarak onların yanışına bakıyordu. Tıpkı ay gibi bembeyaz olan saten giysinin üzerinde hareler titreşiyordu. Emma giysinin altında kaybolmuştu. Şarl'a öyle geliyordu ki Emma benliğinden çıkıp ortalığa saçılarak eşyanın çevresinde sessizliğin gecenin esen rüzgarın yükselen nemli kokuların içinde belirsiz bir biçimde kayboluyordu derken karısını birdenbire tostaki evin bahçesinde dikenli çitin yanındaki sırada otururken Berto çiftliğinin avlusunda görüyordu elma ağaçlarının altında dans eden şen delikanlıların gülüşlerini hala duyar gibiydi. O da Emma'nın saçlarının kokusuyla doluydu. Gelinliği ise kollarının arasında bir kıvılcım çıtırtısı çıkararak diyordu. Bu oydu, ta kendisiydi. Charles, böylece uzun zaman tümden kaybolmuş mutlulukları, Emma'nın hallerini, tavırlarını... Sesinin çınlayışını anımsadı. Bir acıdan sonra bir başkası çıkıveriyor. Yükselen denizin dalgaları gibi e, böyle bitmez tükenmez biçimde sürüp gidiyordu. O anda içinde korkunç bir merak belirdi. Yüreği çarptığı halde parmaklarının ucuyla usulcacık Emma'nın duanı kaldırdı. Korkuyla bir çığlık kopararak diğerlerini uyandırdı. Şarlı alıp aşağıya salona götürdüler. Sonra Felisit'e geldi. Beyefendi hanımın saçlarından bir tutam istiyor dedi. Eczacı sen de kesiver öyleyse dedi. E, hizmetçi kız korktuğundan makası alıp kendisi ilerledi. Öyle şiddetle titriyordu ki elindeki makası şakaklarındaki derinin birkaç yerine batırdı. Sonunda heyecanını yenmek için kasılarak rastgele makası 2-3 kez daldırdı. Bu yüzden de bu güzel siyah saçların arasında beyaz izler belirdi. Eczacıyla papaz yeniden işlerine daldılar ama ara sıra yine uyukluyorlar. Her uyanışlarında da uykuya daldıkları için birbirlerini suçluyorlardı. Bunun üzerine Börnison kalkıp odanın içine okunmuş su serpiyor, humede yere biraz klor atıyordu. Felisite yiyip içsinler diye konsolun üzerine onlar için bir şişe şarapla bir parça peynir, bir de kocaman çörek koymuştu. Dayanacak hali kalmamış olan eczacı sabahın saat dördüne doğru içine çekerek Vallahi ben bir iki lokma bir şey yiyeceğim doğrusu dedi. Papaz da çok fazla nazlanmadı. Ailini yapmak için çıktı geri geldi. Sonra bir iki lokma yediler, kadeh tokuşturdular. Bir yandan nedenini kendileri de bilmeksizin hafiften gülüyorlardı. Kederli anlardan sonra insanın içini belirsiz bir neşe kaplar... Onlar da bu yüzden canlandılar. Sonuncu kadehte papaz eczacının omzuna vurarak en sonunda anlaşacağız sizinle dedi. Aşağıda sofada cenaze levazımatı mağazasından gelen adamlarla karşılaştılar. Bunun üzerine Şarl tam iki saat tahtalar üzerinde öten çekiç seslerinin işkencesine katlanmak zorunda kaldı. Sonra Emma'yı Meşe ağacından tabutunun içine koyup bunu da diğer iki tabutun içine yerleştirdiler. Tabut çok geniş olduğundan aralıklara bir şiltenin yünlerini tıkamak gerekti. Sonunda üç kapak rendeleyip takılıp lehimlenince götürüp kapının önüne koydular. Evin kapılarını ardına kadar açtılar. Yomvilliler içeri dolmaya başladılar. O sırada Ruhababa geldi. Kara örtüyü görünce alanın ortasında düşüp bayıldı. Adamcağız eczacının mektubunu olup bitenlerden 36 saat sonra almıştı. Sonra Ruhababa üzülmesin diye Hume mektubu öyle lastikli bir dille yazmıştı ki insanın işin iç yüzüne anlaması olanaksızdı. Sabahla adam mektubu okurken önce bir yerine inme inmiş gibi yıkılı verdi. Sonra kızının ölmediğine hükmetti. Ama ölmüş de olabilirdi. Sonunda ceketini şapkasını giydi, kunduralarına mahmuzlarını taktı, atını hızla sürerek yola çıktı. Yol boyunca soluk soluğa olan ruah baba kaygıdan kendini yiyip bitirdi. Bir seferinde attan inmek zorunda kaldı üstelik. Gözleri bir şey görmüyor, çevresinde sesler duyuyor, çıldırmak üzere olduğunu hissediyordu. Derken sabah oldu. Adamcağız bir ağaca tünemiş, uyuyan üç siyah tavuk gördü. Bunu hayra yoramayarak korkusundan irkildi. Bunun üzerine Meryem Ana'ya Kilise için üç tane papaz kaftanı adadı. Ahtım olsun, Berto mezarlığından Vasonil kilisesine kadar yalın ayak yürüyeceğim dedi. Maroma gelince hanın adamlarına seslendi, kapıyı omuzladığı gibi açtı. Yulaf çuvalının üzerine atıldı. Yemliğin içine bir şişe tatlı elma şarabı döktü. Sonra dört nalından ateşler saçan atına yeniden bindi. Kendi kendine kurtarırlar onu herhalde diyordu. Doktorlar bir ilaç bulurlar kesinlikle. Sonra eskiden kendisine anlatılan... ...bütün o mucizevi iyileşmeleri anımsadı. Derken karşısına kızının ölüsü çıkıyordu. Emma orada karşısında sırt üstü uzanmış yolun ortasındaydı bunun üzerine dizginleri çekiyor görüntü kayboluyordu Queen şampuada yatışmak için üst üste kahve içti belki mektupta yanlış bir at yazmışlardır diye düşündü cebinde mektubu aradı orada olduğunu hissetti ama açmaya cesaret edemedi Sonra bunun bir şaka Birisinin öc almak için Yaptığı iş Bir zirzobun aklına esen Oyun olabileceğini düşündü Hem kızı ölmüş olsaydı Duyulurdu Hayır hayır Kırlarda tarlalarda olağanüstü Hiçbir durum yoktu Gök maviydi Ağaçlar rüzgarda sallanıyordu Bir koyun sürüsü geçti Rua baba Köyü gördü Atının üzerine kapanmış halde adamcağızın geldiği görüldü. Sürekli atını kırbaçlıyor, zavallının kollarından kan damlıyordu. Rua baba kendine gelince hüngür hüngür ağlayarak Charles Bovary'nin kollarına atıldı. ''Kızım, emmacım, yavrum nasıl oldu anlatın.'' diyordu. Diğeri hıçkıra hıçkıra yanıt veriyordu, ''Bilmiyorum.'' Bilmiyorum. Bir felakettir geldi başımıza. Eczacı onları birbirinden ayırdı. Korkunç ayrıntılara gerek yok. Ben her şeyi anlatırım ona. Bakın gelenler var. Kendini toplamalı insan. Olanlara boyun eğmeli dedi. Zavallı Şarl soğukkanlı görünmek istedi. Birkaç kez de evet insan kendini toplamalı diye yineledi. ''Bunun üzerine kaynatası pekala, toplayacağım kendimi.'' E, ''Allah kahretsin, sonuna kadar da götüreceğim onu.'' dedi. Kilisenin çanı çalıyordu, her şey hazırdı. Yürümeye başladılar. Sonra, koro yerindeki bir sıraya yan yana oturdular. Üç ilayicinin de dualar okuyarak sürekli önlerinden gelip geçtiklerini gördüler.'' yılan biçimindeki üflemeli saz durmadan çalıyordu tören giysisini giyen rahip börnison tiz bir sesle dualar okuyordu mihrabı selamlıyor ellerini kaldırıyor kollarını açıyordu lestiba duada elinde tahtayla kilisanı içinde dolaşıyordu tabut dua rahlesinin yanında dört sıra mum arasında duruyordu Şarl'ın içinden kalkıp bunları söndürmek geliyordu. Beri yandan da sofulaşmaya özeniyor, karısını ileride görebileceği yeni bir yaşamın umuduna kaptırmaya çalışıyordu kendini. Ona öyle geliyordu ki, Emma uzun zamandan beri ta uzaklarda bir yolculuğa çıkmıştı. Sonra onun orada şu tabutun içinde bulunduğunu, kendisini toprağın altına gömeceklerini, her şeyin bittiğini düşündükçe, sert, kapkara, umutsuz bir öfkeye kapılıyordu. Bazen hiçbir şey duymadığını sanır gibi oluyor, acısının böyle hafifli tadını çıkarıyor, bazen de ne alçak herifim ben diye kendi kendine çıkışıyordu. Döşeme taşlarının üzerinde, Bu taşlara birbirine denk aralarla vuran ucu demirli bir bastonun gürültüsüne andırır sert bir gürültü duyuldu. Ta ötelerden geliyordu bu ses. Kaba kumaştan kahverengi ceket giymiş bir adam güçlükle dize geldi. Leondor hanının uşağı İpolit'ti bu. Yeni bacağını takmıştı.